İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Anadolu Ajansı'ndan Yasemin Kalyoncuoğlu'nun haberine göre şiircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül 2022 alansal yağış değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre 1991-2020 dönemini kapsayan Uzun yıllar Eylül yağış ortalaması metrekareye 24,9 kilogram olarak gerçekleşti. Metrekare başına geçen yıl Eylül'de ise 29,4 kilogram olan yağış miktarı geçen ay sadece 19,3 kilogramda kaldı. Türkiye genelinde Eylül 2022 yağışları hem ortalamanın hem de geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre %23, geçen yıl Eylül ayına göre ise %34 azalış var. Bölgelere bakıldığında yağışlar Karadeniz dışındakilerde azaldı. En fazla azalma %87 ile Güneydoğu Anadolu'da sonra %82 ile Ege bölgesinde kaydedildi. Ege bölgesi geçen ay son 18 yılın en düşük Eylül yağışını aldı. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre araştırmacılar Amazon yağmur ormanlarının en uzun ağacını gözle görebilmek için 2019'dan beri planlama yapıyor. 88,5 metre boyunda, yani yaklaşık 25 katlı bir binanın yüksekliği ve 9,9 metre enindeki Anjelim Vermelho ağacı bilimsel adıyla Dinizia excelsa olarak 2019'da gerçekleştirilen bir Üç boyutlu haritalama projesinin parçası olan uydu görüntülerinde ilk görülmüştü bu ağaç. Dinitia Excelsia yani. Bilim insanlarının Brezilya'nın kuzeyindeki Iratapuru nehri doğa rezervinde bulduğu bu ağacı bizzat ziyareti ise birkaç başarısız girişimin ardından ilk kez geçen ay gerçekleşebildi. Keşif gezisinin düzenlenmesine yardımcı olan çevre grubu Amazon'daki Jacqueline Pereira, Bu keşfi yapmak bizi çok heyecanlandırdı. Amazon'un bu kadar korkutucu seviyelerde ormansızlaşmayla karşı karşıya olduğu bir zamanda bu çok önemli diyor. Ancak tüm uzaklığına rağmen bölgenin dev ağaçlarının da tehdit altında olduğu söylenebilir. Pereira, Angelin Vermelho odununun keresiciler tarafından çok rağbet gördüğünü ve Iratapuru rezervinin kaçak altın madencileri tarafından işgal edildiğini söylüyor. Son 3 yılda Brezilya, Amazon'un da yıllık ortalama ormansızlaşma önceki 10 yıla göre %75 arttı. Amazonlar gitgide küçülüyor. Brezilya donanmasından alındıktan sonra söküm işlemi için İzmir-Ala'ya yola çıkan Nau Sao Paulo gemisi biliyorsunuz bünyesinde asbest dahil çevre ve insan sağlığına zararlı çok tehlikeli toksik atıkları barındırıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye sokulmamıştı, geri gönderilmişti. Şimdi Brezilya'ya ulaştı ama ulaşmasına rağmen kareye ulaşamıyor uçak gemisi. Brezilya basını geminin bulunduğu Pernambuco'da Eyalet Çevre Ajansı'nın çevresel risk taşıdığı gerekçesiyle geminin Suape Limanı'na yanaşmasına izin vermediğini bildiriyor. Voice of America Türkçe'nin haberine göre özel söküm şirketinden Kürşat Yüzlü geminin 2 Ekim'de Brezilya donanması tarafından gönderilen Konuma ulaştığını ancak gemiyi karaya çıkarma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Geminin 45-50 mil açıkta beklediğine belirten yüzlü geminin Romerker vasıtasıyla okyanusu güvenli bir şekilde geçebilmesi için gereken güçlendirme ve su geçirmezlik çalışmaları geminin yaklaşık 1,5 ay denizde kalacağı hesaplanarak yapılmıştı. Ancak gemi 3 aydır denizde bu da ciddi bir çevre riski oluşturuyor. Ayrıca gemiyi taşıyan Hollanda bayraklı romorkörlerde kalan yakıt güvenli seviyenin altına indi ve taşıyıcı gemide çalışan 20'ye yakın mürettebatında kumanyası bitmek üzere uygun bir yere yanaşmak için makul bir bedel ödemeye hazırız ancak talebimize olumlu yanıt alamıyoruz diyor. Brezilya donanmasının söküm şirketinden açık denizde geminin sağlamlık testini yaptırmasını istediğini ancak bu testin komplike bir süreç olduğu için henüz yapılamadığını söyleyen yetkili gemideki tehlikeli atık envanterinin çıkarılması için de geminin kıyıya yanaşması gerektiğini ancak kendilerine yanaşacakları kıyının iletilmediği için bu durumun çevre riski yanı sıra şirkete de günde 60 bin dolara varan ek maliyet yarattığını söylüyor. Brezilya donanması yayınladığı açıklamada ise İdari süreç ve prosedürleri gayret ve ihtiyatla takip ettiklerini donanmanın eski uçak gemisinin Brezilya'ya dönüşünü izlediği ve seyir güvenliği denizde insan hayatının korunması ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya devam ettiği söylendi. VOA Türkçe'nin ulaştığı Brezilya Asbeste maruz kalanlar derneği ise Fernando Cennesi bu dernekten gemideki radyoaktif maddelerin ve asbest tespitinin nerede yapılacağına dair geminin eski sahibi Brezilya donanmasının açıklamalarının muğlak ve çelişkili olduğunu söylüyor. Tekrar Türkiye'ye dönenem Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda görülmeye başlanan balık ölümleriyle ilgili yönlü adi Adli soruşturma başlatıldı. Balık ölümlerinin sürdüğü Gölköy Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce başlatılan incelemeler ise devam ediyor. Yetkililer kıyıya vuran balıkların alınmaması, kıyıda yüzen baygın haldeki balıkların da avlanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kanun.